Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Dede Faruk Akgören Nine Elif Baysal Baba Engin Yüksel Kerim Ağa, Sedat Yılmaz Mehmet Güray Yazıcı 12. Bölüm Efendiler, Müslümanın gözü temiz olacak, özü temiz olacak, sözü temiz olacak. Peki, insanın sözü nasıl temiz olur? Şöyle, insan dilini güzel sözlere alıştıracak. Mesela, buğday çuvallarının dibini delen küçük bir hayvan vardır. O hayvana siz fare değil, başka bir şey demeyin. Kur'an-ı Kerim okuyan ağızlara böyle kelimeler yakışmaz. Hocam, bu bizim hatırımıza bile gelmiyor. Ben de onun için söylüyorum ya, artık unutmazsınız inşallah. Dikkat edin, çocuklarınızı da çirkin sözler kullanmamaya alıştırın. Dilin terbiyesi böyle başlar. E, dil o kadar önemli mi yani? Elbette, dil yaman bir hırsızdır. Söz dinlemeyen bir asidir. Allahu Teala dili zapt etmek için iki bekçi yaratmış. Bekçilerden biri dişler, diğeri dudaklar. İki kat kalenin arkasına yerleştirmiş. Fakat o bu ikisini de kandırır, ifade eder yapacağını yapar. O iki kaleyi, o iki zinciri yıkar, kırar, yine de bizi felaketlere atacak şeyler söyler. Yine siz anlatmıştınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki dudağınız ve iki bacağınızın arası ile ilgili siz bana garanti verin, ben de sizin için cennete kefil olayım. Mesela gıybet dille yapılır. Gıybette hukuka, insanın hakkına tecavüz vardır. İşte İslam, İslam'ın kitabı Kur'an, o şahsın yokluğunda onun manevi kıymetini koruyor. İnsanlar cemiyetlerde şerefle, itimatla, isimle yaşar. Arkasından konuşulunca manen kaybı olur. Şahsiyeti zarar görür. Kendini savunamaz. Onu sevenler, tanıyanlar, Allah Allah yahu biz bu adamı iyi bilirdik, severdik... ...bilmediğimiz neler varmış derler. İlişkiler ve muhabbet bozulur. Gıybet, arkadan konuşmak bu kadar kötü demek. Bize çok kolay geliyor. Dünyada görülen bir bedeli yok. Ama başkaları bizim hakkımızda konuşsa... ...hukukumuzu çiğnese kızıyoruz. Sen de kızıyorsun Kerim ha? Müslüman kendisi için istemediğini... ...mümin kardeşi için de istemeyecek. Kendisi için istediğini, arzu ettiğini mümin kardeşi için de isteyecek. Bu yüzden insanın başkaları için yaptığı dua daha makbuldur. Bilmiyoruz hocam. Açıkça diyeyim, cahiliz. Pek cahil sayılmayız be Kerim ağa. Daha doğrusu gafiliz. Başımıza gelen pek çok felaket gafletimizden. İşi ciddiye almamaktan geliyor. Eğer gıybetin bu kadar mühim, bu kadar acı, bu kadar yaralayıcı bir günah olduğunu bilsek... Kim gıybet edebilir? Hiç kimse edemez. İslam insanı ne kadar aziz tutuyor? Nefsi emmare ve şeytan bize Müslüman kardeşimizin zaaflarını, hatalarını, kötü taraflarını gösterir. Diğer taraftan insana kendi kötü işlerini süsler, iyi zannettirir. Bir sürü mazinet buldurur. İnsan bazen haram olan gıybeti süslü görebilir. İşte bu gaflettir. Bakın, sadece bir dil insanı nerelere götürüyor? Dediniz Hacı Veys Efendi ile kaç yıl beraber bulundunuz? Beş yıl. Mesela bu süre zarfında dedem ancak on defa evinde akşam yemeği yiyebilmiştir. Başka yerde mi yiyordu yoksa yemiyor muydu? Kocaman bir tencereye et suyuna tirit yaptırır, tencerenin ağzına kadar ekmek doğratır, camide misafirlerine ikram ederdi. Çoğu zaman evden camiye bu tencereyi ben götürürdüm. Zorlanmaz mıydınız? Zorlanırdım zorlanırdım zorlanmasını ama götürürdüm. Camiin medreselerinde misafirler kalırdı. Dedem evde hazırlattığı bu akşam yemeğini medreselerde kalan misafirlerle camide yerdi. Kimlerdi bu misafirler? Nereden gelmişlerdi? Şark isyanı sebebiyle Van civarından Konya'ya sürülmüş Kürtlerdi. İçlerinden daha önce Şam tarafından gelmiş seyi aileleri de vardı... Hükümet bunları sürmüş, getirmiş, buraya atmıştı. Onlara sahip olmak mecburen Müslüman halka düşmüştü. Hepsi din kardeşlerimizdi. Peki dedenizi nasıl bulmuşlar? Dedem cevizaltı medresesinin mütevellisiydi. Medresede terk edilmiş yirmi iki oda vardı. Talebe okutmak malum yasaktı. Dedem bu göçmenleri oralara yerleştirdi. Ayrıca caminin bulunduğu Dolav Mahallesi'nde yeri müsait olanların evlerine de birer aile verdi. Bunu tamamen sivil bir inisiyatif olarak mı yapıyor? Birkaç boş ev de buldu. Sürgünler arasında varlıklı, görgülü aileler de vardı. Konya'da mahrumiyet ve sıkıntı içinde düşmüşlerdi. Dedem bu ailelerin hiç olmazsa erkeklerini camide doyuruyordu. Yatsıya kadar camide sohbetler oluyordu. Yatsıdan sonra herkes gideceği yere gidiyordu. Peki bu hal dikkat çekmiyor muydu? Doğru dürüst bir gelirleri yoktu bu insanların. Dedem evdeki imkanın aile fertlerine yetmesini arzu ediyordu. Mevcut erzakları kadın ve çocuklara kalsın istiyordu. Az önceki sualime bir cevap vermediniz. Eh, dikkat çekse ne olacak? Dedem ve diğer Müslümanlar sürgün edilen ve çoğu mazlum olan bu insanlara sahip çıktılar. Müslümanlar arasında bazı dinsiz idareciler yüzünden uyanması muhakkak olan kin ve fitne hislerinin dalbudak salmasını önlediler. Zulme uğrayan bu kötülüğün sadece belli bir zümrenin eseri olduğunu, diğer Müslüman kardeşlerin bu suça katılmadığını aksine kendilerine el uzatıp gönüllerini açtıklarını görerek teselli oldular. Milletimiz hep vefalıydı, hala da vefalı elhamdülillah. Bu konularda oynanmış oyunları hep fark etti. Oyuna gelmedi. Gene gelmeyecek inşallah. İnşallah, inşallah. Ninem bir gün dedeme şöyle diyordu. Efendim, sen bu muhacirlere pek bir acıyı ver. ''Neden ki?'' ''Sen ne diyorsun Muhsine?'' ''Bunların içinde peygamber sülalesi var yahu, sadattan olanlar var.'' ''Bunların içinde dün aziz iken bugün ziril olmuş, mevkiini, parasını, imkanlarını kaybetmiş olanlar var.'' ''Dün memleketi olan Van'ın Mardin'in ayağını, eşrafı, saadatı iken... ''Bugün dolav mahallesinde ceviz altına sürgün düşmüş, muhacir olmuş, ekmeksiz, sabunsuz kalmışlar, çamaşırsız kalmışlar.'' ''Sen ne diyorsun Muhsine?'' Peki bunu onlara sen mi yaptın? Ben ona bakmam Muhsine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aziz iken zelil olmuş mevkiini kaybetmiş olanlara iyilikte bulunup yardım ediniz buyuruyor. Muhsine siz Allah'ın peygamberin emrini yalnız namaz, oruç, hac, zekattan ibaret mi zannediyorsunuz? Bu da mı Allah'ın emri? Evet. Biz yalnız muayyen ibadetleri ibadet biliyoruz. Hayat baştan başa ibadettir. Hayatımızın her anı Allah'a kullukla geçecek. Biz kurulmuş saat gibi belli ibadetler içinde keyfimiz, zevkimiz, huzurumuz yerinde yaşıyoruz. Allah bizlerin için yarattı Muhsin'e. Allah Allah. O zaman her şey ibadet olabilir. Elbette Muhsin'e. Allah için yaptığın her şey ibadet. Akşamları et suyuna trit yapıyorsun ya. Bu bir ibadet. Namaz gibi, oruç gibi mi? Namaz gibi, oruç gibi. Ha şuna dikkat etmek lazım. Her ibadetin yeri ayrıdır. Ben şöyle bir ibadet yapıyorum... ...buna gerek yok denilemez. Allah'ın bizi sevmesi için... ...hangi fırsatı bulursa ...değerlendirmek zorundayız. Allah bizi seviyor efendi. Baksana bize nasıl hizmet imkanları veriyor. Bu da herkese nasip olmaz. Olmuyor. Elhamdülillah. Bunlara hizmet benim din borcumdur Muhsin. Namazım neyse bu odur. Bırakamam, vazgeçemem, terk edemem... Peygamberim emrediyor. Alakasız duramam Ha, Ah muhsiydi. Biraz zengin olsaydım da ben bunlara maaş bağlasaydım. Değerdi. Ama neyleyim ki... Efendim ağlıyorsun. Geçen medresenin önünden geçerken tanıdık görebilir miyim diye açık avlu kapısından bahçeye baktım. <gülüyor> Keşke hiç bakmasaydım. Ne oldu? Ne gördün ki? Çamaşır yıkanmışlar, asmışlar. Fanilalar, gömlekler. Hepsi paramparça olmuş. Bu insanlar... ...yarın çocuklarına, torunlarına... ...bu hadiseyi nasıl anlatacaklar? Ben görmekte üzülüyorum. Yüreğim parçalanıyor. Ya onların gönül aleminde... ...açılan yaralar nasıl kapanacak? Bu zulmün sonu... ...bu millete mal olmayacaktır. Kim açar bu işlere başımıza bilmem ki. Neden böyle yaparlar? Akıl erdiremem ki. Sonra çok şükür af çıktı da... ...bu sürgünler memleketlerine döndüler. Onlardan dedeme mektuplar ve tebrikler gelirdi. <gülüyor> Bir basit tirit yemeği... ...neleri halletmişti. Bir ara... Dedem uzun süre eve yemeye gelmemiş. Evde ne var ne yoksa misafirlere götürmüş. Ninemin dayanma gücü tükenmiş. Efendi, bu cami cemaatinin hiç insafı yok mu? Yahub'u hocanın da çoluğu çocuğu var, ailesi var, ihtiyacı var demezler mi? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Musine Tükür o yutma. Bu sözleri söylerken ağzında toplanan tüklüğü tükür. O tükrük zehirler seni. Bu tükrük Beyşehir Gölü'ne düşse balık yaşamaz zehirlenir. Bu cemaat dediğin kimseler doğudan gelen muhacirler. Ben Allah'a dua ediyorum. Bunlara maaş bağlamayı düşünüyorum. Sen neler söylüyorsun? Ama efendi, günler aylar yetmedi. Yıllar geçiyor. Bu işin sonu nereye varacak? ...evlerine gidince çocukları onlara... ...baba bana ne getirdin diye soracaklar. Baba kendini yemek bulamadık ki... ...çocuklara bir şey götürebilsin. musine ...rica ederim ağlatma beni. Bir daha senden böyle bir söz duymak istemiyorum. Tamam, tamam. Söyle. Madem kalmıyorsan üzülüyorsun. Söyle. Dedem rahmetli çok kana. ...nimeti görüyor... ...ve şükrüne etme gayretinde daima. Gene ninem anlatıyor. Oğlum... ...Hafız oğlum... ...Alim benim. Sille köyünden bir komşumuz vardı. Bize kırmızı Konya toprağından yapılmış... ...bir testi getiriverdiydi. Suyu soğuk tutardı. Yaz günü hava sıcak... Dedeniz dersten, camiden gelir. Musine, suyun var mı? Var efendim. Komşu hanımın getirdiği tespiye çayırbağ suyu koymuştum. İnşallah soğumuştur. Ben de biraz içeyim. Elhamdülillah. Musine Herkesin bağ var, bahçesi varsa bizim de suyu buz gibi yapan testimiz var. Bunun şükrünü nasıl eda edeceğiz? Ninem bu durumu babama anlatıyor. Diyor ki: İbrahim efendi, baban bugün neye hamd etti? Ne dedi biliyor musun? Babam her şeye hamd eder. Onun hamd etmediği bir an yok ki. Komşu kadın bir testi hediye etti. Suyu soğuk tutuyor. Alemin bağı bahçesi varsa bizim de suyu buz gibi tutan testimiz var diyor. Biz buna nasıl şükredeceğiz diye endişe ediyor. Bir tulum peynirine bu ne nimettir yahu Allah Allah diye bilen bir çömlek suyuna el alemin bağı var bahçesi varsa Bizim de suyu buz gibi yapan çömleğimiz var. Nasıl şükredeceğiz bu Allah'a diyen insandan bahtiyar insan var mıdır ya?'' ''Bir şeyden de şikayet etsin. Bir kerecik de dertlensin.'' ''Babamızın bütün derdi, cemiyetin başına çöken buhranlar, milletin ahlakına, imanına, vicdanına, dinine vurulan darbelerdir.'' ''Babamın bir gün dahi maddi bir meseleden, mali bir sıkıntıdan, halinden şikayette bulunduğunu görmedim.'' Dedemin duasını o kadar mühim görürdüm ki adeta ilahi bir cazibe halinde varlığımı sardığını hissederdim. Onun manevi yardımını ömrüm boyu duydum ve sezdim. Nasıl oldu bu? Gaflet anlarımda bile bana insan ol, insan ol diye hitap ettiğini duyardım. Dedemin pek sık söylediği bir sözdü bu. İnsan ol. Amcamsa aynı manada ...adam ol derdi. <gülüyor> Babanız ne derdi? Babam mahalle arkadaşlarımız olan... ...bazı gençler için şöyle derdi. Oğlum... ...o kendine kuş tutmuş da... ...sana cörman mı tutacak? Yani... Onun kendine ne hayrı dokunmuş ki sana bir faydası olsun manasına. Cörman kıymetli bir kuşmuş. Farklı bir bakış. Dedem Dola mahallesindeki Ulu de 50 yıla yakın bir zaman ücretsiz imamlık etti. O zaman bu cami'nin bir vakfı bir geliri yoktu. Olması lazım değil mi? Varmış ama belediye bütün vakıflarla beraber onlara da el koymuş. İmamların çok azına o da çok düşük olan bir maaş veriliyordu. Din adamları diyanete değil, vakıflar idaresine bağlıydı. Amaç vazgeçirmekti. İnsanları dini bakımdan irşatsız, öndersiz ve mabetsiz bırakmak için her şey yapılıyordu. O zamanki imamlar sadece bir namaz kıldırma memuru değilmiş. Dedem hem namaz kıldırıyor, vaaz ediyor, hem de çoluk çocuğu okutuyor... Hem de mahallenin fakirlerini kolluyordu. Şatır köyündeki tarlasını ortak ektirir, oradan kazandığı gelirle geçinirdi. O kadar gelir. Bütün bu masraflara nasıl yeterdi? İktisat ve bereket sayesinde herhalde. Ramazan aylarında sahurdan sonra vaaz ederdi. Namazda okuyacağı ayetleri açıklardı. Bu vaazların bir kısmında ben de bulunurdum. O saatte cemaat olur mu? Olurdu, olurdu. 50 kişi kadar cemaat olurdu. Cemaatin çoğu doğudan sürgün edilmiş muhacirlerdi. Dedemi çok sevmişlerdi. Dedem de onları severdi. Biri bir gün cemaate gelmese sorar soruşturur, bir derdi varsa ilgilenir, hastaysa ziyaret eder, yardımcı olurdu. Tam bir imammış. Cemaatine sahip bir imam. Sürüsüne sahip çıkan bir çoban gibi. Bu elbette sevgiyle mümkün. İnsan sevmese bunu yapamaz. En azından umursanız. ...bu muhacir cemaatten biri anlatmıştı. 12. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Projection.